Bugün adı üstünde, biz de başlığı öyle koyduk, ee, zor bir problem bilinç üzerine konuşacağız. Ee, Saffet Murat Tura'yı hepiniz tanıyorsunuz. Gerçekten Türkiye'nin yetiştirdiği Ender isimlerden biri bir meslektaşımız olması da övünç verici. Günümüz e, bilim dünyası, günümüz daha doğrusu bilgi dünyasında o kadar çok, Bilgi var ki bunların bir araya getirilip sindirilmesi ve bir sentez ortaya çıkarılması çok zor. Yani tıbbi deyimle multidisipliner çalışmalar F filozofların e, deyişiyle ise iki kültürün bir araya gelmesi artık zorunlu hale gelmiş durumda. Ne demek istiyorum iki kültür derken yani beşeri bilimler sosyal bilimlerle fen bilimlerinin birlikte çalışma zorunluluğunun olduğu bir alan artık beyin ve bilinç konusu. Ve Saffet bunu son derece güzel bir şekilde işselleştirmiş ve kendini bu şekilde donatmış bir insan. Bu nedenle de bütün bu donanım özellikle son 10 yılda bilinç ve beyin üzerine ürettiği 4 çok değerli kitapla kendini ortaya koydu. Gerçekten onun hem öğrencisi hem arkadaşı olarak onu tanımaktan mutluluk duyuyorum. Birlikte bu devasa konuyu onunla tartışacak olmamız da gerçekten güzel bir şans. Şimdi bilinç zor sorun dedik. Bana göre devasa bir sorun. O kadar çok soru var ki ben tabii ki bunları tek tek soracağız, bunların hepsini konuşacağız demiyorum. Yalnız nasıl devasa bir konuyu konuşacağımız konusunda bir fikir sahibi olmanız için nelerin şu anda nörobilim dünyasında, nörofelsife dünyasında çok e, etkin bir şekilde konuşulduğu, tartışıldığı, birbirine ters bir sürü tezin e, değerlendirildiği konusunda bir fikir versin diye böyle bir şey hazırladım. E, her biri, her bir soru gördüğünüz gibi her bir problem çok heyecan verici. E, gerçekten bilinç nerede başlıyor, hangi candan itibaren bilinç var, bunun üzerine çok değişik tezler var. Beyin, kartezyen bir tiyatromu? mu? İçeride bir ben var mı? Yoksa safletinde kitabında belirttiği gibi beynimiz bizi oynuyor mu? Bu bir kukla tiyatrosu mu? Biz bütün bunlarla nasıl karar veriyoruz? Özgür irade tabii bununla bağlantılı ortaya çıkan çok önemli bir başka problem. Bilinç meselesiyle gündeme gelen. Dünyada çekilmiş ilk fotoğraflardan 1838 yılında çekilmiş 7 dakikalık bir pozlamayla kit figür var. Onun dışında evleri ve ağaçları görüyoruz. Aslında son derece işlek bir caddede çekilmiş bir fotoğraf. Ama o dönemki ilk fotoğraf makinelerinin yetersizliği nedeniyle hareket halindeki hiçbir şeyi görmüyoruz. Yalnızca hareketsiz duran, ayakkabısını boyatan bir insan var. Bu ilk fotoğrafı çekilen insanmış ama onun da kim olduğunu tabii anlama şansımız yok. Yani gerçekten şu an e, beyni anlamak için kullandığımız yöntemler acaba bu kadar yetersiz mi? Çünkü bir şey okudum, e, bir manifesto yayınlanmış. 2004 yılında e, Almanya'da 11 nörolog bizim bu fonksiyonel MRI'ları değerlendirmişler ve bunların aslında bilinci açıklamakta ne kadar yetersiz olduğunu ve ve neyi, neye bakacağımızı da bilmediğimizi ve bu halimizle avcı toplayıcı toplumdaki insanlara benzediğimizi söylemişler. Böyle bir metafor üzerinden. Belki de e, trilyonlarca sinapsın yaptığı şeyi sahiden değerlendirebilme şansımız şu anda fonksiyonel MRI ile biraz zor. Dil meselesi tabii çok çok önemli. Buna da belki girme şansımız olur. Ve tabii ki bütün bu şeyler sonucunda Bilinç meselesi çözüldüğünde bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Çünkü ciddi bir paradigma değişmesi yaşayacağımızda son derece açık. Yapay zeka gene çok gündemde ama bu nasıl bir yapay zeka olacak? Gerçekten tam bizim gibi insanın aynısı bizim gibi içsel deneyimleri olan bir yapay zeka mı olacak? Yoksa bir zombi mi olacak yalnızca fonksiyonel işleri yapan? Evet, kendimize ve birbirimize bakışımızı ne kadar etkileyecek bilinçle ilgili bu yeni yaklaşımlar? Çünkü giderek görülüyor ki hem beyin daha ön plana geçiyor, daha monist bir yaklaşım. Her ne kadar çok farklı tezler geliştirilse de bu iki faktör çok belirgin bir şekilde önde gibi. Ben son sözü Hipokrata ve günümüzden bir... Nörobilimciye bırakmak istiyorum. İkisinin birbirine ne kadar benzediğini görmek şansına kavuştum bu şeyle iki güzel sözle. Şunu biliniz ki keyif, sevinç, kahkaha ve neşe ve üzüntü, acı, ümitsizlik ve keder beyinden başka bir yerden çıkmaz demiş Hipokrat 2500 yıl önce. Ben bunu Francis Crick'in Şaşırtan varsayım kitabının başlığını almış orada gördüm. Gerçekten şaşırtıcı bir saptama Hipokrat'ın bu saptaması <gülüyor> ve tabii ki tamamen fenomenal dünyayı içsel deneyimlerimizi tanıyor. Hipokrat ya bunun için beyinden başka bir yer yok diyor. Christoph Koch da aynen benzer bir tanımı yapıyor. Evet bu bir buçuk kiloluk yağlı maddede olan şeyler, dönem fırtınalar bunlar. Bunu bir top gibi düşünürsek ben topu şimdi arkadaşlarıma atıyorum ve onları kürsüye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Evet hoş geldiniz tekrar. İlk soruyu konumuz Kaan'ı ilk kez konuk ediyoruz. O yüzden ilk sözü ona veriyorum ilk soruyu. Böylece söyleşimizi başlatabiliriz ya da. Saffet'in soruşturma soruşturmamızı. <gülüyor> bir heyecan bir heyecan. Kadar... <gülüyor> <gülüyor> ancak evet. üç kişiyle baş edebiliriz. <gülüyor> evet. Zaten bana bu soru soruldu. Neden üç moderatör Saffet Murat Tura ile ancak üç kişi mi baş edebileceksiniz dediler. Ben de dedim ki bilinç öyle bir mesele ki ancak üç yönden... <gülüyor> Allah'ıma kavrama çabamız olursa herhalde anlayabileceğiz yani sizler dostlarım olmasa ben gelmeyebilirim <gülüyor> <gülüyor> sağ ol geldiğim için <gülüyor> ben de ayrıca teşekkür ediyorum nazik davetin için şimdi küçük bir değiniyle başlamak istiyorum başlama vuruşunu yapmadan önce ben niye buradayım bir sürü felsefeci var zihin felsefecisi de var bu ama burada olmaktan e, ayrı bir memnuniyet duyuyorum. Çünkü e, bazı insanlar vardır. E, hiç hocanız olmaz ama hocanız gibidir. E, ben Saffet abiyle yaklaşık, e, yanlış hatırlamıyorsam 2008'de o zaman e, yayın kurulunda olduğum Baykuş dergisine yazı istemek e, vesilesiyle tanıştım. Ondan sonra da inanılmaz bir ivmeyle. Ee, i̇şte yazışmalar, e, haberleşmeler, e, işte e, görüşmeler, e, kafa patlatmalar, fenomenel bilinç nedir, fenomenoloji nedir, e, pek çok şeyi bu bağlamda tartıştık, paylaştık. Bunun için ayrı bir önemi var. E, eminim ki Demet'in de ifade ettiği gibi herkes için e, farklı bir e, bilinç durumu e, buradakiler açısından. Umuyorum keyifli bir e, Söyleşi olacak Çok sıkıştırmayacağız merak etme <gülüyor> e, Şuradan başlayalım e, Şimdi evet bilinç çok Muhamma bir kavram e, Bir yanıyla Demetin de ifade ettiği gibi e, Çok fazla uzantıları var e, Dilden yapay zekaya işte e, Fenomenel yaşantı deneyiminden Fizyolojiye Pek çok açıdan ee, ele geçirmeye çalıştığımız bir kavram. Ee, bu anlamda e, biraz tabii e, deneyim meselesi e, bilinci, bilinç kavramını da e, ilişkili gördüğümüz bir kavram olarak deneyim meselesi de biraz bulandırıyor. Yani fizyolojiden kurtulup e, fenomenel deneyim dediğimiz ya da işte ee, öznel deneyim dediğimiz, subjektif experience dediğimiz e, alana açılıyoruz ki oralar e, felsefeciler açısından da bir hayli muğlak kalan, e, hala tartışılan, hani fizyolojide, gözü fizyolojide ve nörolojide olan felsefeciler açısından da bunu söylüyorum. E, bir e, alan ve e, konu. E, ama bir yanıyla da hepimizin kafasında bilinç deyince, ee, sanırım e, bazı şeyler geliyor. Yani hepimiz bir şekilde e, bilinci bir yanıyla, bir kavramla, bir özelliğiyle tarif etmeye çalışıyoruz, kavramaya çalışıyoruz. Her ne kadar yetersiz olsa da. E, ben soruyu şöyle şekillendireyim o zaman. E, bir kere bilinç e, senin için e, hangi özelliklerin üzerinden e, tarif edilebilir bir e, olgu mu diyeyim, yaşantı mı diyeyim artık o, o belirsizliği varlık, e, varlık durumu diyelim varlık durumu diyelim ve tabi zor problemin bir sınırlarını koyalım önce evet. zor problem ne demek e, sanırım buradan başlamak iyi olacak yani şimdi malum bilinç dediğimiz zaman birçok şey e, aklımıza gelebilir işte sınıf bilinci ne bileyim e, İslam şuuru bilmem İşin bir tarafı böyle bir şey. Sonra hepimiz burada hekimiz ya çoğumuz hekimiz biliyoruz tıbbi muayenenin birinci aşaması hastanın bilinç durumunun muayenesidir. Hasta komada mı? işte Uyanık mı? canı veriyor mu? Vermiyor. Değil mi? Bunlar e, bilincin çeşitli görünümleri. Ama ee, Ka sevgili Kaan'ın da ifade ettiği gibi e esas problematik olan şey esas böyle güçlük zorluk yaratan şey e subjektif bir yaşantı olarak bilinç diyelim şimdilik e esas problem o. biz de bu, onu ele almaya çalışıyoruz e şimdi bazı şeyleri ifade etmek tanımlamak çok zordur işte ne bileyim atom nedir diye sorsanız belli bir tanım verebiliriz. Ama hiç renkleri görmemiş birisine kırmızıyı anlatamazsınız. Anlatabilmeniz için işaret etmeniz lazım. İşte bu kırmızıdır. Bilinçte böyle bir şey. Eğer her birimizin kendi üç dünyasında bir bilinçli yaşantı olmasaydı asla anlayamayacağımız, kavrayamayacağımız bir şey olurdu. Çünkü bu bir eksperyans, bir, bir subjektif deneyim. Can acısını hiç can acısı çekmemiş birisini anlatamazsınız. Onun şeyini, kalitetif özelliğini. Bilinci de şimdilik böyle ele alalım. Hepimizin bilinçli varlıklar olduğunu varsayıyoruz. Yani aramızda belki zombiler de vardır ama onları ayırt edemeyeceğiz hiçbir zaman. Ve üstelik de zombiler de bize pekala bilinçli olduğunu söyleyebilirler. Bu çok enteresan bir konu. Yani bilinçleri olmamasına rağmen kendi muhakemeleri çerçevesinde bilinçleri olduğunu söyleyebilirim. Yapay zekada evet benim de bilincim var ne dediğini çok iyi Ama olmayabilir. Yani demek ki o beyan da tutmuyor. Sadece o subjektif yaşantıya sahibiz ve başka insanların da sahip olduğunu güçlü bir şekilde varsayıyoruz. E, i̇kinci sorumuz şeydi galiba. Ee, zor e, zor problem ne? Zor zor problem aslında yeni bir problem değil. Yani insanlık tarihi boyunca maddenin dışında bir varlık tarzının olduğu ve esas varlık tarzının da bu olduğu çok uzun tarih boyunca çok uzun. Bir şekilde konuşuldu tartışıldı ee, işte eski Mısırlılardan tutun e, şeye kadar e, felsefeye kadar filan. Zor problem niye zor problem bugün yani hep zordu bu problem işte materyalizm idealizm tartışması var şu var bu var. Niye zor bu problem çünkü artık soru başka bir zeminde soruluyor. Yani biz artık soruyu metafizik bir problem olarak değil, naturalist bir problem olarak soruyoruz. Yani bir doğa olayı olarak bilinç nedir? İşte zor problem bu. Yani soruyu bir doğa olayı halinde sormaya başladığınız zaman zor oluyor. Ve tabii bunu nörobiyoloji, e, neuroscience der e, birçok e, arkadaşımız ama... Nörobiyoloji de diyenler vardır. Ben nörobiyoloji terimini tercih ediyorum en azından kendi çalışmalarımız açısından. Nörobiyolojinin belli bir aşamaya gelmesinden sonra Avustralyalı filozof David Chalmers elindeki nörobiyolojinin elindeki aksiyonlardan yola çıkarak nasıl bir noktaya gidebileceğini gayet iyi gördü. 25 sene sonra yani bugün yaşadığımız günleri gördü ve dedi ki, siz dedi tabii tam böyle söylemiyor ama öyle alalım. Siz dedi, işte beynin bir sürü fonksiyonunu çözeceksiniz. Nasıl konuşuyoruz, hafızayı nasıl depoluyoruz, işte ne bileyim üzülme, korkma bütün bu fonksiyonları çözeceksiniz. Ama dedi, elinizdeki aksiyonlar, elinizdeki fizik, kimya bilgisi sizin şeyi bu subjektif yaşantıları çözmenizi el vermiyor dedi. Bunun adına da zor problem dedi. Bir kısım insanlar zor problemin olmadığını düşünürler. Ben de onların zombi olduğunu düşünürüm. Evet. Bazı filozoflar zor problemi kabul etmiyor ama güçlü bir şey Güçlü bir akım da zor problemi kabul ediyor. İşte bugün de e, bu konu üzerinden biraz çalışacağız gibi. Ben burada bir şey e, sormak istiyorum sana. Çünkü biraz e, Charles'ın benim bildiğim zor problem tanımından biraz daha e, farklı ve daha güzel bir tanım yaptı. Bana orada iletiş gelen Charles'ın tanımında bilinç nasıl oluşur ve niçin vardır sorusu. Çünkü neden bu bana çok ilginç geliyor? Tam da başta söylediğim şey, yani nasıl oluşurum senin, özellikle beynin gölgelerinde vurguladığın şey, o eş ölçümlü olan meselesi, nasıl yani açıklamayı fen bilimlerinin, nörolojik bilimlerin yapması ama niçin meselesinin daha çok felsefenin alanına girmesi. Bu anlamda sahiden burada bir e, senin o beyinin gölgelerinde bulguladığın bir eş ölçümlü olmama halinden de kaynaklanan bir zor problem yok mu? Bilinç tabi e, aslına bakarsanız bütün felsefe tarihinin belki de en önemli problemi. Bu konu üzerinde düşünmemiş filozof hani hemen hemen yok gibi. Klasik anlamda filozoflar tabi. E, dolayısıyla e, Zor problem tabii birçok şekilde de tarif edilebilir. Fakat e, demek çok güzel bir noktaya şey yaptın. Şimdi David Chalmers şöyle bir şey yapıyor, şöyle ifade ediyor kısaca zor problemi. Niçin ve nasıl bir bilincim var diyor. Bakın burada David Chalmers kadar e, bilime hakim bir filozofun yapmaması gereken bir hatayı yapıyor ya da hata yapmıyor. Çok bilinçli olarak bunu söylüyor. Diyor ki, niçin diyor. Bilimde niçin sorusu yoktur. Doğa biliminde niçin sorusu yoktur. Niçin dediğiniz zaman bir kasıt ararsınız. Bir kasıt var bu işte, iyi ima edersiniz. David Chalmers bir şekilde, yani nasıl oluyor da bir bilincim var, Doğa yasaları çerçevesinde ben bunu açıklarım. Açıklayamam ama bu doğa bilimi içerisinde bir sorudur. Güneş nasıl dönüyor? Dünya nasıl dönüyor? Bu doğa bilimleri içinde bir sorudur. Ama dünya niçin dönüyor dediğiniz zaman bir teleoloji, bir amaç atfediyorsunuz demektir ki sanırım David Chalmers Demet'in de dikkatini çekmiş o. David Charles biraz bilimin sınırlarını da zorlayacak bir soru soruyor. Bugün konunun yeniden gündeme gelmesi ve başka bir şekilde gündeme gelmesi ve yapay zeka çalışmalarının çok önemli bir rolü olduğunu bir. ikinci rol olarak da nörobiyoloji çalışmalarının çok önemli bir aşamaya geldiğini düşünüyorum. Yani şöyle düşünüyorum şu açıdan mesela bu kitabında e, işaret ettiği bir düşünsel dönüşüme dünya çapında bir düşünsel dönüşüme işaret etmek lazım böyle Foucault'un epistemeleri var oradan esinlenmiş ama biraz daha farklı bir şekilde ifade edebileceğim bir kopuşlar izleyebiliyorum tarihte doğru yanlış bilmiyorum ama ne demek istediğimi anlatabilmesi açısından önemli yani insan kendisini bir dönem tanrıyla ilişkisi içerisinde tanımladı. Aslında tanrı yani eski Yunan tanrılarına falan baktığımız zaman insanın karikatürüze edilmiş hayali tanrılar. Yani karikatür derken de bazı özelliklerinin abartılması bazı özelliklerinin geri planda bırakılması ama böylelikle de o ele alınan konunun daha çarpışı bir şekilde anlaşılmasını kastediyorum. Eski Yunan tanrıları, Sümer, şey, Mısır tanrıları, bu tipte özellikler taşıyorlar. İnsanın karikatürü gibiler. Tek tanrıları dinlere geldiğimiz zaman da insan kendisini, tabii ki bu kadar karikatürize edilmiş bir şekilde değil, ama bir şekilde antropomorfik bir tanrı konseptiyle düşünüyor, anlıyor, kavruyor. Halbuki 17. 18. yüzyıl itibariyle, modernite itibariyle yeni bir insana bakış tarzı gelişiyor ki insanı işte doğa bilimlerinde gelişen doğa biliminin nesnesi halinde ele alan bir insan anlayışı. işte sosyoloji, psikoloji, biyoloji diyebileceğimiz alanlar. Fakat tabi bu ele alış tarzının tartışmaları var. Doğa kültür çelişkileri, romantizmin aydınlanmacı, modernist düşünceye getirdiği eleştiriler, postmodernizm, yapısalcılık falan. Ama ben ne derim hani yine ödünç alıyorum eee Foucault'dan. Yeni bir epistemenin içindeyiz. Artık insan kendisini kendisini yaratan tanrı modeli üzerinden değil, kendi yarattığı makinalar üzerinden ...şu gördüğünüz bilgisayarlar üzerinden anlamaya çalışıyor. Yani insan kendisini enformasyon... proses eden bir sistem olarak... ...anlamaya çalışıyor. Bu bence düşünce dünyasında... ...yeni bir şey... ...yeni bir kopuş, yeni bir paradigma açıyor bizi. Şu itibarla sadece... ...bizim birer makine olup olmamamız değil... Aynı zamanda makinalarla ilişkilerimiz çok yakın bir gelecekte yapay zekanın ya yapay dediğim yani 50 100 sene gibi bir zaman içerisinde insanın yaptığı her şeyi yapan makinaların yapılacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Makinalar belki bizi yönetmeye başlayacaklar. Falan. Bu işin bu tarafları da olmak üzere ama kendimizi bir makineden dolayımlanarak düşünmek de söz konusu. Yani bir enformasyon çağına giriyoruz ki bu felsefede önemli neticeler verecek diye düşünüyorum. Önemli, önemli bir paradigma değişimi mi? Benim kitabımda bu paradigma değişikliğinin içerisinde değerlendirilebilecek bir şey. Makineyle yani biz biyolojik bir makineyiz ama bir bilincimiz var, bir subjektivitemiz var. Bu nasıl olabiliyor? Bu bence önümüzdeki dönemin ne kadar sürer bilmiyorum ama yeni bir düşünce tarzının doğmasıyla hatta yeni bir model çerçevesinde e, düşünürlerin, bilim adamlarının, insanların e, yeni bir episteme içerisinde yeni bir model çerçevesinde düşünmelerine yol açacak ki felsefenin bundan sonra bu yolda gide, gelişeceğini düşünüyorum. Sen zaten bilinç bir sınır ihlalidir <gülüyor> dersin. <isterim>. İşte güvenin <gülüyor> çok hoşuma giden bir metafordur ee, bilincin bir sınır ihlali olma meselesi işte orada da bu söz konusu diyorsun yani bir yandan da e, yani bu yaptığım belirlemeler e, kartezyenmişsin gibi bir şey de uyandırmasın orayı biraz toparlayalım e, nörobiyolojiyi bilinci açıklamada nereye kadar etkin görüyorsun ve nasıl kullanabiliyoruz? Yani açıkçası ben, ben e, şimdi e, çok umutsuz bir durumda olduğumu zannedilebilir e, şeyde. E, fakat e, yani bilinç bugün biyolojini bilinç probleminin biyoloji ayağı açıklandı açıklanacak yani. Biyoloji ayağı ama. Biyoloji ayağını çözdük çözüyoruz ama e, sorun şeyin bilincin fizik tarafından açıklanması yani kozmolojik bir problem olarak açıklanması. Biyolojik bir problem olarak hemen hemen anlayabiliyoruz yani nasıl? Yani çünkü biyoloji nomolojik bir bilim değil. Nedir nomolojik bilim? <gülüyor> Doğa yasası koyan bir bilim. Biyoloji işte Darwin'in şeyinin evrim kuramının ne kadar e, şey doğa yasası olduğu da tartışmalı. Yani ne demek bu? Acaba bu evrim yasaları bu gezegendeki canlılık olaylarıyla mı ilgili yoksa bütün evrendeki canlılık olayları bu yasalarla açıklanabilir mi? Eğer bütün evrendeki canlılık olayları Darwin'in yasalarıyla açıklanabiliyorsa bu bir doğa yasasıdır. Değil mi? Ee, bunun gibi biyoloji doğa yasası koymayan, koyamayan bir bilim. Doğa yasası koyan bilim, fizik. Fiziğin elindeki doğa yasaları da biyolojinin getirdiği, hazırladığı, ortaya koyduğu durumu açıklayabilecek durumda değil. Bunun için ileri fizik denilen, dediğim, başka bir şey de denebilir... Bir başka fiziğe ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çünkü e, varlığın esas dokusu hakikaten çok problematik ve fiziğin ifade ettiği gibi değil eğer biyolojide ulaştığımız sonuçlar doğruysa. İyiyorsa bir değişirse... E değişebilir tabii. Yani fizik değişirse adı adı fizik olarak kalabilir ama şimdi oradaki problemleri daha sonra konuşuruz. Niye fizik çözemez? Yani bugünün fiziği niçin elimizdeki problemleri çözemez? Onu daha sonra konuşuruz. Bunun için fiziğin sadece ilerlemesi değil baya bir yani devrim yapması gerekir. Yani epi bir değişmesi gerekir. Öyle Biraz şurasını büktüm falan olmaz yani. mi? Hı? Yani elimizdeki fizik derken kuantum fiziği dahil, dahil. E, dahil. diyorsun. Bu kuantum fiziğiyle açıklamaya da e, bazı e, şeylerin, düşünürlerin karşı çıktığı okunuyor. Bir gizemi, e, bir gizem varken ikinci bir gizemle açıklamaya çalışmak diye evet. e, karşı çıkıyorlar. Galiba sen de öyle düşünüyorsun. Yani... E, Tabii, Aslında ilk de, kitabında istek mi işte galiba bunun kuantum fiziği ile açıklanabilir mi acaba sorusunu soruyorsun evet, ama aradan evet. 10 yıl geçti Evet, şey, yani şimdi e, demek e, o histrik bilinci yazdım sırada hakikaten bu kuantum kuramları bilmem şeyler filan da çok modaydı. Roger Penrose e, işte bu Hawking kara karadeliklerin şeylerini aydınlatan çok önemli bir fizikçi o bu konuda yani bilinç konusunu. E, Hamerov diye bir tane şey vardır e, Kanadalı bir doktor Ondan beraber şey yaptılar Bir kuram geliştirdiler falan Yani ondan o, o pek bir umut verici gibiydi Ama sonunda hakikaten O büyüleyici görüntünün arkasından Bir şey çıkmadığını ve Sonuç itibariyle evet o da Gizemli bir olay bu da gizemli bir olay Bunlar ilişkili olmalıdır herhalde Den, Öte bir şey çıkmıyor yani Oradan bir açıklama çıkmıyor oradan Pardon, izin verirseniz bu bölümde sizlere söz vermeyeceğiz. Galiba Bötül bir soru sormak istiyor. Ee, i̇kinci evet, bölümde. Şimdi e, Saffet'in kitabında şöyle bir e, cümle var. Nörologlar zaten örtük olarak bazı şeyleri varsayarlar. Biz de o varsayımın teorik temelini koymaya çalışıyoruz diye. Ben de hep bunu hissederdim. Ee, Saffet'in tezleriyle e, böyle haşır neşir olduğum zaman ya tabi böyle filan tabi böyle yani ne o tabi böyle olan bizim açımızdan işte beyin var zaten evet her şey orada Hipokrat 2500 sene önce söylemiş bizim bundan bir şüphemiz zaten yok naturalist e, sınırlar içinde bakan insanlar olarak ve orada bir takım şeyler oluyor ee, ve bunların sonuçları oluyor. Biz sadece e, sonuçlarını görüyoruz, oradaki yapıları da biliyoruz. Biz arayı o kadar da kafamıza takmıyoruz, takmazdık diyeyim. Yani nörologlar olarak biz e, olayın nerede cereyan ettiğini bilirdik, e, çıkan sonucu bilirdik, davranışı görürdük. Ve bunun buradan kaynaklandığını da çeşitli diyelim vakalar dolayısıyla da bilirdik. Ama Saffet bize başka bir soru sorduruyor şu anda. İşte Chalmers'ın da sordurduğu soru nasıl oluyor? Motor şöyle oluyor, konuşma böyle oluyor bunları anlıyoruz da peki nasıl oluyordu biz bunun bilincinde oluyoruz. Biliyoruz bunu. Hissediyoruz. Ee, başkalarının bilmediği bir şeyi kendimiz hakkında biliyoruz. Bu nasıl oluyor diye. Niçin sorusunu da soruyor tabii. Niçin sorusunun da oradaki e, şeyi bana çok böyle metafizik bir şey gibi gelmiyor da ya da daha. Ben niçini evrimsel bir şey gibi düşünmek istiyorum aslına bakarsanız. Yani ben de biraz. Niçin oluyor? Yani hı. ne onu e, güdülüyor da böyle oluyor? Ondan, evet. Demek, çok doğru. Öyle e, şey demiş olabilir diye düşünüyorum. Yani. Ve ben şunu soruyorum. Çok konuştum. E, bu zor soruyu e, biz kendi üstümüze yani biz kendi üstümüze derken ben nöroloji klinik pratiği yapan bir insanım. Yani nörobilimci de değilim. E, neurorobiyolog da değilim ama ben kendi üstüme alınıyorum bu soruyu ve hastalara bakarken böyle bakıyorum <gülüyor> de üstüne alınıyor değil mi bu soruyu yani nasıl oluyor sorusunu e, Sen her ikisi ne de üstüne alıyorsun ve buna bir cevap vermeye çalışıyorsun ben onu e, onu nasıl yapıyorsun diye sana sormak istiyorum yani neden yapıyorsun ya da e, yani Felsefenin vereceği cevap bizi niye bu kadar çok ilgilendiriyor? Yani nasılla cevap versek biz bunda nörobiyoloji zaten yapacak yaptı yapacak diyorsun ee, yetmez mi? Yani felsefesinin neden merak ediyor? Felsefecilerin üstüne alındığı şeyi de üstüne alın. Aldığın için soruyorum. Neden yapıyorsun? Şimdi şey? tabi bu soruya Betül çeşitli şekillerde cevap verebilirim. Bir kere şahsi bir cevap verebilirim. Şu dünyada hani varlığımı hissettiğimden beri ne bu, nereden geldik, nereye gidiyoruz? Felsefe beni çok ilgilendirdi. Şahsi bir gerekçeyle. Yani felsefe tarafından şey yaptım, işin girdim. Ama zaman içerisinde tabii başlangıçtaki çalışmalarım daha felsefe ağırlıklıydı. Artık daha biyoloji ağırlıklı şeylere doğru dönmeye başladı. Daha biyoloji ağırlıklı şey. Şimdi felsefeden hareket etmemizin, tabii bu şahsi nedenini bir tarafa bırakalım. Ee, felsefeden hareket etmemizin çok anlamlı bir e, şey. Çünkü felsefeciler bunu, bilinç problemini binlerce yıldır düşündü. Binlerce yıldır üzerinde, hani en azından 300-500 yıldır kuramlar geliştirildi, bilmem ne oldu filan. Şimdi eğer yeri gelirse konuşursak, bugün bilinçle ilgili iki tane biyolojik teori var ön planda, ileri sürülmüş. Fakat bunlar filozofik açıdan naif teoriler. Yani bir şey arıyorlar ama yani bu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Yani arkadaşlarımızı veyahut da meslektaşlarımızı veyahut da bilim insanlarını şey yapmak için söylemiyorum. Hakikaten çok güzel neticelere varıyorlar. Hani bir çocuğa ders çalıştırırsınız, işte problemi sorarsınız, çarparız. Yani neyi çarpıyorsun şimdi? O zaman böleriz. Ya neyi bölüyorsun? Sen problemi anladın mı? Yani bilim adamının her şeyden evvel problemin ne olduğunu anlaması lazım. Yani e, tabii ölçeriz, biçeriz, tamam ölçeriz, biçeriz de niye ölçüyoruz? Bunu anlayabilmek için filozofların bu işi getirdiği noktayı gayet iyi anlamamız lazım. O bilinç problemi ne? Orayı anlamadan e, ölçersiniz, biçersiniz. Hakikaten de bir şey çıkıyor yani. Ben bulduklarını da şey yapıyorum ama... Eğer konu gelir de oraya gelirsek o kadar büyük bir açık var ki orada teorilerde benim görüşüm. Yani onların da kapatılması lazım. Böyle yani. Burada ben küçük bir şey söyleyebilir miyim? Filozof Locke felsefe bilimin yolunu temizler demiş. Taffet bence bunu çok güzel yapıyor yani düşünce açısından. Şey olarak da yani bu ne sorusu bu ne? Bilinç ne sorusu. Ben bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Doğru bir değerlendirme olarak bulur musun? Bu senin son kitabın Zor Problem Bilinci ben okuduğumda özellikle bilinç ne sorusunu çok derinlemesine tanımladığını gördüm. Bir de Daniel Dennett'in özellikle bu bilinç konusunda çalışan insanlarla ilgili yaptığı bir eleştiri var. Diyor ki eğer ki diyor birinci şahıs meselesini ortadan kaldıramazsanız Yaptığınız bütün kuramlar Geçersiz olur Sen birinci şahıs problemini de ortadan kaldırmışsın Onu, onu yapmaya çalıştım e, İstersen bu konuyu biraz aç yani evet. Bu ontolojik özdeşlik evet. meselesini Hem fenomenel dünya kavramını Çünkü gerçekten son derece Hani denetinde Problematik olarak görüp Açıklayamadığı bir şeyi Sen kitabında net bir şekilde ortaya koyuyorsun. Yani şey kitabımın sevdiğim şeylerinden biri o hakikaten. O iyi oldu. Şöyle bir şey şimdi aslında bilinçler ilgili bir değil iki tane problem var. Nasıl bir şey bu iki tane problem derken bunlardan bir tanesi de demek tanıtım konuşmasını yaparken birinci şahıs, üçüncü şahıs probleminden bahsetti. Şimdi üçüncü şahıs derken dışarıdan objektif gözlemci bizi gözlüyor. Bizim hakkımızda bir takım şeyler, kararlara varıyor. O ne gözlüyor? İşte beynimizde bir takım fiziksel, kimyasal olaylar oluyor. İşte bunlar çeşitli adalelerimizde kasılmalara, gevşemelere neden olarak harekete hareketlerimize neden oluyor. Değil mi? Fiziksel bir süreç tanımlıyor. Öyle görünüyor dışarıdan. Halbuki biz içeriden ne yaşıyoruz? Bunları ben yaptım. Ee, mi? Karar aldım, düşündüm, elimi kaldırdım. Falan. Subjektif yaşantımız tamamen farklı. İşte bu iki ayrı bilgi tipi, aynı insanla ilgili iki ayrı bilgi tipi arasında bir paradoks var. Paradox, paradoksal bir ilişki var. Bu birinci problemi bilinçle ilgili. Yani şahsi bilinç, personel bilinç nasıl ortaya çıkıyor? Beynin şeyinden öznesiz fiziksel, kimyasal süreçlerinden birinci şahıs nasıl ortaya çıkıyor? Nasıl biz şahıs oluyoruz? Biz dediğimiz şey oluyoruz. Bu bilinçle ilgili birinci problem ki işte o hakikaten çok değerli çalışmaları yapan ölçüp biten, biçen meslektaşlarımız problemin bu kanadının farkında değiller denette onların onlara ona işaret ediyor Siz orada bir korelasyonlar bilmem neler buluyorsunuz ama bu birinci şahıs nasıl çıktı ortaya diyorlar diye şimdi ikinci bir problem var O da beyinlen fenomenel yaşantıların, Koreli olması, birbiriyle eşlenik olması. Yapılan, bugün yapılan çalışmalar genellikle bu korelasyonu şey yapıyor. Yani beyinde şu olursa subjektif yaşantı olarak bu oluyor. Şimdi belki bilmeyenler vardır. Biz fenomenal dünya falan dediğimiz zaman şunu anlıyoruz. Yani şu anda yaşadığımız dünya fiziksel bir dünya tabii, bir fizik bilimi tarafından tanımlanan bir dünya. Fakat aslında bu dünya bizim beynimizin fiziksel dünya tarafından uyarılmasıyla fenomenel bir içerikle algıladığımız bir dünya. Ne demek istiyorum? Basitçe şöyle söyleyeyim. Bakın şurada kırmızı var ya, buradaki kırmızı yok aslında. Bu niye yok? Atomlar kırmızı, yeşil, pembe atomlar filan diye ayrılmıyor. Burada atomlar var. Değil mi? Benim gözümden e, yani orada kırmızı görmem için ne olması lazım? sayısı sayısıyla ışığın frekansı büyüklüğünde e, şeylerin ışık kuantumlarının e, fotonların gözüme ulaşması lazım. E peki o fotonlar kırmızı kar, kırmızı topçuklar mı? Onlar enerji paketi. Fizik onları enerji paketi olarak tanımlı. Aynı şeyi bütün optik siniriniz için falan da düşünebilirsiniz. Ee, ve bu V4 denilen veyahut V4 alfa bölgeye gittiği zaman fenomenel yaşantı, renk fenomenel yaşantısı ortaya çıkıyor. İşte ikinci problem, yani birinci problem dedik ya, birinci şahıs, üçüncü şahıs problemi. İkinci problem, beyinde geçen nörel olaylarla bu fenomenal deneyimler, fenomenel, fenomenel deneyimlerin ilişkisi problemi. Şimdi yapılan çalışmalar daha çok ikinci probleme yöneliyor ve olayı o zannediyor. Onun için birinci problem açıkta kalıyor. Birinci şahıs, 3. Pro şahıs problemini çözmüyorlar yani. Onun için çarparız, böleriz falan da çarpıp böldüğünüz zaman ne oluyor? O biraz problematik oluyor. Evet tabii ki. Tabii ki. O, onu anlayam anlayıp onu çözmek lazım yani. Felsefe tarihinde bu konuşulan e, şeyleri irdelediğimizde mesela e, Heidegger'in Dasman-Dazayn ayrımına varıyoruz. Sartre'in e, kendinde bilinç, kendi için bilinç ayrımına varıyoruz. Yani bu çalışmalarda belki Saffet Hocam'a da ...dipnot olarak bundan sonraki çalışmalarında ekleme şeyini gösterirse... ...Aristoteles'in nedenler problemi. Çünkü Kaan hocamın da vurguladığı gibi neden konusu biraz zafiyet oluyor burada. Nedeni irdelediğimiz noktada Aristoteles'in işte maddesel neden, ereksel neden, formel neden vesaire... ...sadece nedeni irdelediği çalışmaları var ve hayda de Yeditepe Üniversitesi'ne biz çevirdik... ...Almanca'dan ve İngilizce'den <gülüyor> Türkçe'ye, Saffet Babur hocamla beraber... Von Weizen des Gründes orijinal ismi bunu nedenin neli olarak çevirdik ve o kitapta da tercümesi çıkacak yakında sadece neden olayını 2500 yıllık felsefe tarihi boyunca Aristoteles'e Leibniz'e Schopenhauer atıfla e, çevrildi. Belki bu neden konusunu zihin felsefesindeki e, hard problem eklediğimizde bir mağlam e, çıkabilir diye düşünüyorum. E, ontoloji vurgulandı. Burada ontolojinin olanaksızlığını ben felsefeci burada olarak... Burada bir soru var mı? Katkı olarak mı soruyorsun? Neden sorusu ilgili e, Yani ben e, altın çizdiğim bir iki konuyu vurgulayıp e, soru güzel. olarak da ontolojinin olanaksızlığını vurgulamak isterim. Çünkü ontoloji demek ontosu olanı logosa taşımak, söze taşımak. Şimdi burada fenomenal e, dünyaya dair ontosu içimizde olan nörokimyasal olay olanları logosa taşıma olanaksız olduğu için ontoloji gözüyle baktığımız sürece bence bu sorun çözümsüz olmaya devam edecektir. Ama mesela bir enerji olarak gördüğümüz takdirde <gülüyor> ölçemiyoruz ama adına enerji diyebilirsek eğer bu beyindeki nörokimyasal olan biteni e, fenomenal e, Açılımını yani bir enerji olarak yarın ölçebilirsek çünkü Saffet Hocam çok haklı olarak başka bir fiziksel paradigmadan bahsetti. O paradigmayı aşıp da biz eğer e, ölçebileceğimiz bir hale getirirsek bu fenomenel dünyayı olayı da çözmüş olma şansımız olabilir diye düşünüyorum. Buradan da Thomas Kuhn'un e, paradigmasına atıfla. Belki bu vurgularım Saffet Hocam'da e, bir e, cevap oluşturmuştur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Adınız neydi? Bu arada bir yanlış anlaşım olmasın. Ee, Uğur Bey doktor, pediatrist. Ha. Felsefe konusunda konuşmasından da anlaşılıyor. Felsefe çok önemli. Yani. E evet. e şimdi Uğur Bey size şöyle diyeyim. E i̇lk önce e bu fenomenel evet. dünya Kavramı her şeyden evvel Kant çok alakalı tabi. Yani Kant'ın bizzat da koyduğu bir kavram. Tamamen Kant'tan alıntı değil ama bir hayli bir Kantçılık var. İkinci olarak şeyden bahsettik. Ben'in olmadığını yani veyahut da bilinçli ben'in bir tür eksperiyans, bir tür yaşantı olduğunu söyledik. Bu da Hume tarafından daha önce söylenmişti zaten. Yani filozofların bu yolda bazı şeyleri daha önceden söylediklerini bir kere kabul edelim. E, Heidegger alakalı olarak da şey bakımından yani fenomenel dünyanın her şeyden evvel e, e, e, dünyada varlık kategorisiyle, Heidegger'in çok yakından bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Hüsel fenomenolojisiyle Hüsel fenomenolojisini e, şey e, fenomenel bilinçle daha bağlantılı Heidegger fenomenolojisini ise fenomenel dünya kavramıyla daha bağlantılı olarak düşünüyorum. Yani being in the world dediği şey e, tabi Almancası söylüyor İngilizce söylüyorum hadi. E, hı hı Öyle mi deniyor? Şimdi yani onu bir bütün olarak alır. Fenomenel dünyada tam da bilinci ve diğer e, her şeyi bir bütün olarak, bir tek tek bir şey olarak ele alır ki buralarda Heidegger'le yakıntılar var. Yalnız burada bir ölçümle alakalı bir veyahut fizik, acaba ölçerek mi? Galiba biraz fizik üzerinden gideceğiz Uğur Bey. Öyle anlaşılıyor. Yani dışarıda da konuştum fizikle alakalı neler yapılabilir? Fizik hakkında spekülasyonlar belki. Şimdi problemimiz burada ee, şeyin e, fenomenel yaşantıların ölçülememesi. Bakın bu ölçülememekten kasıt ne? Şimdi bu malum biliyorsunuz hastanın eli kopar. Elinde elinin olduğu yer, yeri şey yapar hisseder ve boşlukta bir yerde fantom ağrı dediğimiz ağrılar meydana gelir. Bazılarında. Şimdi bunun nedeni beyindeki şeyde nöroplastisiteyle beyin yeniden o şeyi vücut haritasını onarmaya çalışıyor. O sırada da fantom ağrı ortaya çıkıyor. Diyelim ki aldık kuantum ariye, bir sürü fiziksel cihazları dayadık, her şeyi ölçüyoruz, biçiyoruz. Hatta diyelim bir tür kuantum alanı yakaladık. Bakın fiziksel denklemde kuantum alanını şey yaparsınız, kuantum alanı olarak ifade edersiniz. Fakat kualitatif yaşantıyı yani ağrı yaşantısını fizikte ifade edemezsiniz. Çünkü fizikte denklemler hep birimlerle şey e, halbuki kalitetif yaşantıyla ilgili herhangi bir bilim yok. Yani bir onu yani denklemin iki tarafına yazdığınız zaman eee Buradaki birim, buradaki birimden aynı olmalı. Enter, şanşav, yani değiştir birbirinin yerini alabilir olmalı. Halbuki şeyi yapamıyorsunuz, e, e, kalitatif e, şeyleri e, ifade edemiyorsunuz. Yani siz diye, diyeceksiniz ki, ya işte bu oradaki kuantum alanı. Açık veya e, yaz denklemini yazamıyorsun. Dediğim, Fizikteki bu yetersizlik tamamen fiziğin epistemik sınırlarıyla ilgili, epistemolojik sınırlarıyla ilgili bir yetersizlik. Dolayısıyla bunu aşması lazım. İki, sadece epistemolojik sınırlarla alakalı olduğunu da düşünmüyorum. Bakın, genel görelilik kuramına göre ee, ışık... Gravitasyon alanında jeodezik adı verilen eğriler boyunca yayılır. Dolayısıyla bir güneş tutulmasında Güneş'in arkasında güneş tutulması, evet, Güneş'in arkasında kalan bir yıldız diyelim. Dünyadan gözlenememesi lazım. Halbuki o ışık çekim alanında bir belli bir eğri yol izler ve sizin gözünüze ulaşır. Ama ışığı siz Güneş'in arkasında değil başka bir yerde görürsünüz o jedeziyi teğet geçen e, bir doğru üzerinde görürsünüz yıldızı bu neyi gösteriyor bize aslında bizim fenomenal yaşantılarımız herhangi bir şekilde fizik kimya bilmi tarafından fizik bilmi tarafından incelenen uzayda yer almıyor onları başka bir koordinat sistemi ile de ifade etmemiz lazım ki yani çok yıllardır e, fizikten uzak kaldım ama bence yedi boyutlu bir evrende yaşadığımızı düşünürsek en az yedi boyutlu bir evrende yaşadığımızı düşünürsek bu problem çözülebilir gibi gözüküyor bana. E, yani çok boyutlu evrenler e, yani m teorisi olsun işte Sicim teorisi olsun biliyorsunuz bunlar çok boyutlu evrenlerden bahsediyor. Bu tipte çok boyutlu evrenlerin e, devreye sokulması kalitatif özelliklerin denklemlerde ifade edilebilir ee, hale getirilmesi falan Bu tamamen başka bir fizik artık. Yani bugünkü fizik değil. Onun için fiziğin fenomenel yaşantıları anlayabilmesi için epey bir reforme olması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim ama. Çok güzel kat. Başka sorumuz var mı? Efendim? Kısaca şeyden bahsedeyim. Yani bu e, niye sormak istediğime ilişkin. Yani Haydager'in konusu da geçti. Yani sanıyorum 1924'te yine böyle bir, bir bilimle e, uğraşan insanlara yaptığı konuşmada e, yani metafizin temel hatasının yani varlığı varlık olarak sorma, e, sormaz e, problemi olduğunu bugüne kadar olduğunu söyler. Ve aslında sorulması gereken şeyin... E, Yokluğun ne olduğunun sorulması gerektiği diye söyler ve bu olanakla bir metempsik imkan olduğunu ortaya çıkartır ee, ve bunun içinde tabii arada bu, bu mod, e, modifikasyonu meydana giden bir korkunun olması gerekiyordur. Şimdi e, fizik derken de yani e, konuşmamızda geçer yani varlığın e, yasalarını bulan şeyden bahsediyoruz yani. E, Varlığın yasalarının e, bulunduğu yerde kesintisiz varlığın olduğu yerde e, fizik yani öyle geliyor ki bir yokluk yasasında olmadığı yerde kendinin e, dış bir yasasını yani e, devrimci dönüşümünü yaratabilecek bir olana bulamayacak diye düşünüyorum e, şimdi bu şeyle ilişkili de e, beyin e, yani beyinle fenomenel yaşantıların bir ve özdeşliğinin yani Heidegger e, Wittgenstein'ın e, dilimin sınırları ya benim sınırlarımdır hayatımın sınırlarıdır. Dilimin sınırları dünyanın sınırlarıdır, dünyanın sınırlarıdır. Şey e, derken ki yani bir tür e, singularity diyelim. Yani hani orada yani kendi e, fenomen, fen, e, fenomenal dünyasının e, bir ve özdeş olduğunu ve yani e, dil açısından da bir kez daha tekrarlamış oluyor e, yani fakat burada şöyle bir problem çıkıyor şimdi e, benim e, singüler etem içerisinde yani bütün olan şey şu anda burada bulunan yani atmosferin içerisindeki bütün şeyleri sadece benim fenomenal yaşantım olarak e, e, beynim ve fenomenal yaşantımın özelliği olarak kurar ve karşımdaki insanları yani başka bilinçleri de kendi dolayımım olarak alırsam e, dünyadaki insan sayısı kadar e, singülariteler ortaya çıkmış oluyor ve biz bunu birleştiremiyoruz. E, şöyle bir deney olduğu takdirde ancak bunun e, yani üzerinden gelinebilir diye düşünüyorum. Eğer bir başkasının e, fenomenel yaşantısını ben kendi bedenimde yani şeyimde e, beynimin içerisinde algılayabilme ee, yani yaşantılayabilme olanağını kazanabilirsen yani bu, bu tür mesela kitapta yazılan çok şey bir tür olmayanlar üzerinden yani nörolojinin temel kullandığı şeyler bir eksiklik yani işte penfitliğinde olsun işte fantom e, elde olsun gibi şeyler. Burada da e, bir başka e, beynin yani e, şeyini hissedebilirsek sanki böyle bir imkan çıkacak ve insanoğlunun şöyle bir sonuca varacak mı diye sormak isterim. Böyle bir ihtimal var mı? Bütün hepimizin ortak bir aslında fenomenel Penfit deneyiminin parçası olmuş olduğumuz gibi bir sonucu çıkartmayacak mı? Şimdi Komplike bir soru ama şöyle diyeyim. Mesela en azından bir kısmı şöyle bir şey. Başkasının subjektif deneyimini ben yaşantılayabilir miyim? Ee, yani bu pek mümkün gözükmüyor ama benim dişimin ağrısını sen yaşayabilirsin. Ee, benim trigeminus şeyimin, sinirimin Çıktılar ne? Doğrudan senin trigeminus sinirine bağlarız. Benim dişim senin seni, seni dişini ağrıtır. Yani benim ama deneyimsin kendisini öbür tarafa taşıyabilir misin? Diyorsun ki yani onun için beyinlerin çok birbirine ile izomorf olması yani yani nasıl diyelim birbiriyle aynı olması lazım bir başkasının eksperyansını diğerine nakletmek mümkün gözükmüyor bana tabii. yani ama senin sorun çok komplike bir soru da şu kadarına cevap verdim e, Şu ancak yani komplike bir şey tabii. teşekkürler fazla bir sizi sıkacak soru olmayacak ee, sizin çok derin e, felsefi değerlendirmenizi de, teşekkür ederim e, dışında olabilir bu Konkret belki daha basit bir şey Toplumsal bilinç Bizim toplumsal bilincimizi nasıl değerlendirirsiniz? Şey <gülüyor> teşekkür ederim <gülüyor> ee, Şimdi tabi bambaşka bir paradigma Bambaşka bir şey ee, ya Bu çok zor bir soru <gülüyor> ee, Nasıl değerlendireyim? bilinç nedir? Yani toplumsal bilinç nedir? Tabii, yani şimdi bakın Dünya aslında bir tür oyun. Yani ben buna oyun gerçeklik derim. Birçok filozof başka şekillerde de isimlendirmişler. Tıpkı oyuna benzeyen bir şey. dillen kurulmuş çeşitli roller, kurallar ve bu kurallar içerisinde geçen bir oyun. Oyun gerçeklik yani toplumsal gerçeklik. Şimdi bu e Bizim kendimizle ilgili, bakın dikkat ederseniz burada doğa bilimi anlamında bilinçten çıkıyoruz. Artık daha başka bir anlamda bilinçten bahsediyoruz. Tarihsel dönemle belirlenen bir, geniş ölçüde belirlenen bir benliğimiz var. Değil mi? Baba olmak, işte ne bileyim doktor olmak, şu olmak, bu olmak bunlar söylemsel olarak kurulmuş benliklerimiz diyelim kabul edelim öyle ee, şimdi bu durum psikolojinin sözünü ettiği ben kendilik kendilik bilinci gibi şeylerin ne ölçüde tarih üstü tarih aşırı ne ölçüde tarihin içerisinde belirlendiği sorusunu meşru bir şekilde gündeme getiriyor eğer bu konularla ilgilenseydim, ilgilenecek vaktim olsaydı, oradan gitmek isterdim. Ancak bu cevabı verebiliyorum. Öyle değil. Sosyolojik konuştumuz. Hayır, sosyoloji nerede bitiyor? Psikoloji nerede bitiyor? Biraz Fuko'dan alıntılarla veya Fuko göndermeleriyle konuşacağım çünkü çünkü şu aralar bir Fuko ile yine bir uğraşma durumun değil. Aslında insanın ölümünü ilan eden Fukodur biliyorsunuz. Yani e, giderek e, insan denilen varlığın altında arkasında e, derin yapıların olduğu o yapılara doğru in, insan o yapılarda adeta çözülüyor, eriyor, kayboluyor. Foucault bunu çeşitli şekillerde hani Nietzsche Tanrı öldüden sonra e, işte insan öldü noktasında ifade ediyor. Ben, benim çalışmamın da keza bu, bu kabilden sadece benim çalışmam değil, bu kabilden çalışmaların da e, insanın ölümü üzerinden geliştiğini düşünüyorum. Ama e, tabii ki yapısalcılığın ya da post yapısalcılığın anladığı anlamda yapılar değil, artık enformasyon proses eden süreçler ve ve kayboluyor. Hani o klasik anlamda anladığımız insan. Kovito ee, Ergos'un veyahut da Descartes şu bakımdan önemli. Ee, bu soruyu ilk kez yani bilinç sorusunu ilk kez modern çerçevede sorabilmemizi sağlayan bir tez sür Doğru yanlış. Ama bu tez her şeyden evvel bilinci parçalarına ayrılamaz, indirgenemez, açıklanamaz, fundamental, temel bir kategori olarak koyuyordu. Halbuki giderek bilinç açıklanabilir, parçalarına ayrılabilir ve yeniden konstrakt edilebilir, kurulabilir. Dolayısıyla masa gibi, sandalye gibi Demeyelim ama hani oradan anıştırmayla yapılabilir bir şey haline geldi. Bu gelecek geliyor diye düşünüyorum. Yani benim çalışmamın da bu yöndeki çalışmalara bilincin fundamental indirgenemez bir doğa özelliği ve altta doğaüstü özelliği olmadığını bilincin de parçalarına ayrılabilir, analiz edilebilir ve doğal dolayısıyla yapılabilir bir şey olduğunu gösteriyorum son bir soru yani. bir buyurun tıp öğrencisi bir arkadaşımız Elif evet, teşekkürler konuşmanız için öncelikle ben teşekkür ederim ee, soracağım soru şuydu Şimdi günümüz biliminde özellikle tıp biliminde bilgi birikimi fonksiyoneliteye dayalı olarak ilerliyor bunu araştırıyoruz daha evet. çok ee, diğer alanlarda da pozitif bilimlerde bu şekilde felsefenin de bilimin de şu an bugüne kadar gelmiş bir bağımsız çok geniş bilgi birikimi var ee, siz bu kitabınızda bilinç üstünden en azından pozitif bilimlerle felsefe arasında bir köprü kuruyorsunuz peki e, bu vardığınız sonuçlarda önümüzdeki dönemde fonksiyonelite açısından bu bilgiye sahip olmanın hem felsefi anlamda hem pozitif bilimsel anlamda bilincin bilgisine sahip olmanın de bize getireceği şeyin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi bilimde tabii biz tıp mensuplar olduğumuz için uygulamalı doğa bilimi yapıyoruz. Yani bizim için sonuç itibariyle bir tür teknoloji yani bir şey biliyorsak bir işe yaraması lazım. Halbuki bilimin kendisinin böyle bir derdi yok. Saf bilim İlla ki işe arayacak diye bir şey yok yani. Kara deliklerle ilgili bir sürü bilgimiz var, hiçbir işimize yaramıyor. Bilim sadece merak. Ee, oradan bakıyorum, ben hiçbir zaman bunun teknolojiye nasıl dönüşebileceğini düşünmedim. Ama dönüşse, dönüştürülse belki psikoterapi anlayışlarımızda bir değişiklik yapabilir. Psikiyatrik muayeneyi bile değiştirebilir çok şey yapılabilir. Ama dediğim gibi hiç ben bunu nasıl patentini alır da <gülüyor> bu teknoloji şey yaparım hiç düşünmedim. Yani. Teşekkür ederim. Eser. Çok teşekkür ederim. Çok size de faydalı olacağına inandığım bir şey evet. olacak. Bakın Kant dediğiniz için Kant, Kant'ı dogmatik uykularından uyandıran David Hume'a atıfla Evet. Bu e, kavzan efek e, etki sebep ne, bunu alışkanlık olarak açıklıyor Hume. Evet. Dolayısıyla nörofizyolojik nörobiyokimyasal şeyler oldu ve bunun fenomenel olayla ilişkisi olduğu Hume olsaydı bunu e, kabul etmeyecekti. Belki böyle bir soruyu da çalışmalarımıza eklesek olayı başka bir yere götüreceğiz. Ee, ve sizde vurguladığınız yapay zeka değil de yapay zihin gerçekleştiği anda zaten bütün bu soru dediğimiz şeylerin cevapları ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol katkınız için.